Gel, yok. Evet devam edelim. Bundan dolayı ilim adamları Yüce Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun... ...Kuran'ı Mekki ve Medeni olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Evet, ilim adamları... E, ...Rahimehumullah... ...Kuran'ı Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Demek ki Kur'an ayetleri neye ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evet, Mekki ayetler nedermiş? Şeyh İbn-i Hüseyin ne diyor? Mekki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...Medine hicretinden önce inen buyruklara denir. Bakın dikkat edin, ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye hicretinden önce inen bütün ayetler nedir? Mekke'dir diyorlar. Hicretten önce. Yani zamanı itibar alıyorlar doğru mu? Evet devam. Medeni ise Resulullah'a Medine hicretinden sonra inen buyruklara denir. Evet. Medeni ayetler de neymiş? Aleyhissalatu vesselam'a hicretten sonra inen buyruklarmış. Evet. Arada -a -a Zaten değineceğiz onlara hemen. <gülüyor> Buna göre Yüce Allah'ın bugün sizin için dininizi kemal erdirdi. din erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Buyruğu her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veda açında Arafat'ta inmiş ise de medeni buyruklardan. Bakın buna dikkat edin. Buna göre Yüce Allah'ın bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Hangi sure bu? Maide suresindeki bir ayet doğru mu? Bu ayet nerede iniyor aleyhissalatu vesselama? Mekke'de iniyor. Doğru mu? Bu ayet Mekke'de iniyor. Ama bu ayet, bu sure hangi sureler arasında yer alıyor? Medeni. Ama neden Mekke'de indiği halde medeni sureler arasında sayılıyor bu? Çünkü hicretten sonra olduğu için, yeri neresi olursa olsun diyorlar. O yüzden bu, bu kısım alimler, ki İbn Husayn'in de bunlar arasındadır, zamanı itibar alıyorlar. Hicret zamanını ölçü alıyorlar. Mekanı ölçü almıyorlar. İsterse Papua Yeni Gine'de insin. Hicretten sonra inmişse medenidir. He? Hicretten önce inmişse Mekke'dir. Evet devam et. Sahih-i Buhari'de Ömer radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmektedir. Biz bu buyruğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indiği günü de yeri de biliyoruz. O cuma gününde Arafat, Arafat'ta ayaktayken indi. Bakın kardeşler İbn Husayn'in rahimahullah'ın tercihidir ve müteahirlerden çoğu zaten bu tercihi yapmışlardır. Diyorlar ki bakın diyorlar ki Medeni ayetlerin tarihi nedir diyorlar. Medeni ayetler diyorlar. E, hicretten sonra inen ayetlerdir. Mekke ayetler Hicretten önce inen ayetlerdir. Mekan olarak neresi olursa olsun fark etmez. Bizi ilgilendiren hicretten önce veya sonra inmesidir. Hicretten sonrası, medeni öncesi Mekke'dir. Bazı alimler de bakın zamanı itibar almıyorlar. Yani hicret zamanı itibar almıyorlar. Ve diyorlar ki Mekki ayetler Mekke'de inen ayetlerdir. Tamam. Medeni ayetler de Medine'de inen ayetlerdir. Ancak bakın kardeşler dikkat edecek olursanız bu görüş biraz müşkilat bir görüş. Yani mekanı itibar alanların bu görüşü Evet yani davut olarak, kural olarak sadece mekanı itibar alıp e, ona göre ayetlerin Mekki veya medeni olduğunu söyleyenlerin bu görüşü müşkilat bir görüştür. Neden? Çünkü itiraz olarak bunlara denilir ki bakın dikkat edin bazı ayetler vardır ki kardeşler ne Mekke'de ne de Medine'de inmiştir. Doğru mu? Eğer ikinci görüş neydi? Zamanı mı itibar alıyorlardı mekanı mı? Mekanı. Tamam. Mekanı itibar alanlara şöyle bir itiraz getirilir. Bakın. Diyoruz ki bazı ayetler vardır ki ne Mekke'de inmiştir ne Medine'de inmiştir. Bunlar ne olacak? Anladık mı? Bunlar ne olacak? Mesela Bedir'de inen ayetler gibi. Yine işte Tebuk'ta inen ayetler gibi vesaire. Şöyle mi diyeceğiz? Mesela bu ayet Mekke'de indiği için Mekkîdir, Bu ayet Medine'de indiği için Medeni'dir. Bu ayet Tebuk'ta indiği için Tebuki'dir. Bu ayet Bedir'de indiği için Bedri'dir. Böyle diyemeyeceğimize göre. Zaten bunu hiç kimse söylememiştir. Tamam. O yüzden bu bir işgal. O yüzden İbnü Seyyid ne diyor? Diyor ki Mekki ayetler ile Medeni ayetler arasındaki doğru ayrım diyor. Hicretin esas alınmasıdır. Bunu anlatmak istiyor İbnü Seyyid. Yani zamanın itibara alınmasıdır. Mekanın değil. O yüzden bu görüşte olan alimler diyorlar ki bakın kardeşler. Hicretten önce inen ayetler Mekkidir. Nerede hangi mekanda inerse insin fark etmez. Yani Mekke dışında bile inse bu nedir? Mekkiedir hiçretten önce inenler. Hicretten sonra inen ayetler ise medenidir. Neresi in, nerede inerse insin, hatta Medine'de bile inse ve buna da Şehhu İbnü'l-Seym'in örnek veriyor. Mesela diyor ki Elyeu mükemmel tulekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bu Maide suresindeki bir ayettir ve icmaen Maide suresi nedir? Medenidir. Ama bu Elyeu mükemmel tulekum dinekum bugün sizin dininizi kemale erdirdim Ayete nerede inmiştir? Veda haccın değilmiştir. Arafat'ta doğru mu? Yani Medine'de değil. Ama buna rağmen ne olarak itibar alınmıştır bu ayet? Medeni ayetler arasında itibar alınmıştır. Sebep? Çünkü bu alimlere göre ölçü nedir? Zamandır. Hicret zamandır. Evet. Bakın bir de şöyle bir söz şöyle bir şey söz konusu. Bakın kardeşler. Şimdi ilk görüşü soruyorum. İlk görüş zamanı mı itibar alıyordu, mekanı mı? Zamanı itibar alıyordu. İkinci görüş Mekanı itibar alıyordu, tamam? Bakın şimdi kardeşler, bu ikinci davutla hareket edenler, yani mekanı itibar alanlar, hicreti, zamanı, dilde mekanı itibar alanlar diyorlar ki alimler. Bunu itibar alan kimseler istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Öyle biz sıkıntılar, sıkıntıyla da karşı karşıya geliyorlar tabir sahıse. İstisna yapmak zorunda kalıyorlar. Bakın az önce verdiğim örnek gibi. Bu örnekte istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Mesela maide suresi dedik ya. Maide suresi mesela Mekki midir Medeni midir? Ne dedik biz buna? Medenidir, Medenidir dedik. Bu maruf. Ancak Maide suresindeki El yevme ekmel turekum dinekum bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti Mekke'de inmiştir, Arafat'ta ve indi inmiştir, değil mi? Ancak bu ikinci görüşe göre istisna yapmak zorundalar mı bu alimler? Yani eee şeye itibar alanlar, zamana itibar alanlar istisna yapmak zorundalar mı? Mekan ve zamanlı şey yaparlar. O zamanı diyorum şimdi. Zamanı itibar alanlar istisna yapmak zorundalar mı? Yok, Öyle bir zorunluluk yok değil mi? Ne diyorlar? Maide suresi diyorlar. Medenidir diyorlar. Bırakıyorlar. Bu el yevme ekmel tulekum dinekum. Bugün sizin dininizi erdirdim. Kemale erdirdim sözü de ayeti de bu sözün içine giriyor. Doğru mu? Hiçbir istisna yapmak zorunda kalmıyorlar. Yani şöyle demek zorunda kalmıyorlar. Evet Maide suresi medenidir ama bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ayeti hariç. Böyle bir istisna yapmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü itibar aldıkları zaman. Ama mekanı itibar alanlar istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Ve şöyle demekle karşı karşıya kalıyorlar. Diyor işte e, Maide suresi medenidir ama nedir? Ama e, işte dinekum, bugün sizin dininizi kemallerdir dedim ayeti hariçtir şeklinde istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Evet devam ediyoruz. Kur'an'ın Mekki bölümleri üslup ve konu bakımlarından medeni bölümlerinden ayrılmaktadır. A. Üslup bakımından farklılıklar. Evet kardeşler Kur'an'ın Mekki bölümleri üslup ve Konu bakımından medeni bölümlerden ayrılmaktadır. Bakın Kur'an'ın Mekki bölümleri uslup ve konu bakımından medeni bölümlerden ayrılmaktadır. Bu kısa olarak bunun anlamı nedir? Yani Kur'an'ın Mekki bölümlerindeki kullanılan uslup, Allah'ın kullandığı uslup ve konular, tamam? Medeni ayetlere göre uslup bakımından ve konu bakımından biraz farklılık arz etmektedir. Farklılık içermektedir. Tamam. Buna değinecek İbn-i Evet. Şimdi önce uslup bakımından Mekki ayetlerle medeni ayetler arasındaki farka değinecek. Sonra da konu bakımından Mekki ayetlerle medeni ayetler arasındaki ne farka değinecek. Evet. 1. Mekki buyruklarda çoğunlukla görülen güçlü bir üslup ve sert bir hitaptır. Evet diyor ki İbn-i Hüseyin Mekki buyruklarda çoğunlukla. Bakın bu çoğunlukla lafzına dikkat edin. Çoğunlukla görülen güçlü bir Uslup ve sert bir hitaptır. Evet neden? Çünkü olan olunan kimlerdi? Mukatap olan kimlerdi? Müşriklerdi. Değil mi? O yüzden hitap o makama uygun olarak gelmekteydi. Sert bir hitap vardı. Değil mi? Güçlü bir uslup kullanılıyordu. Ama bu çoğunlukladır. O yüzden biz medeni ayetlere de baktığımızda çok güçlü hitaplar, sert hitaplar yine söz konusudur. Ama bu çoğunlukla böyledir. Tamam. O yüzden e, işte medeni ayetlerin hepsi böyle daha hafif e, ifadelerle gelmiş. Mekki ayetlerin hepsi sert ifadelerle gelmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Burada itibar alınan çoğunluktur. Evet. Çünkü muhatapların çoğunluğu Kur'an'dan yüz çeviren büyüklük taslayanlardır. Evet, İbnü'l-Huseyn diyor ki: "Mekki buyruklarda çoğunlukla görülen güçlü bir eee ve sert bir hitaptır." Tamam. Güçlü bir üslup ve sert hitap söz konusu. Peki bunun sebebi ne? Diyor ki: çoğunlukla çünkü diyor muhatapların çoğunluğu Kurandan yüz çeviren büyüklük taslayanlardır. Kurandan yüz çeviren büyük evet dinden yüz çeviren ve büyüklük taslayanlara asıl olarak yapılacak hitap nedir sert olur güçlü olur değil mi içinde belagat işlenir çünkü münazara makamıdır ispat makamıdır değil mi azarlama makamıdır uyarı makamıdır korku makamıdır diriltmeden bahsetmektir tehdit içermektedir konu bakımından değil mi? Hitap bakımından. O yüzden bunların hepsi makamı münasiptir. Bu şekilde hitap. Evet. O bakımdan onlara ancak böyle hitap etmek yaraşır. Mesela El-Müttesir ve El-Kamer surelerini okuyabilirsiniz. Evet. Bu sureleri okuduğunuzda bunlar Mekki'lerdir. Ne kadar güçlü ve e, belih bir hitap olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Evet. Medeni buyurtlarda çoğunlukla görülen ise yumuşak bir uslup ve kolay bir hitabı. Evet. Çünkü neden artık tevhid oturmuş, bunlar Allah'ın dinini kabullenmiş insanlar, Medine'deki kimseler. Bunlara ne? E, yumuşak hitap. Yani makam ona uygundur. Tabii ki tevhidi kabullenmiş senin kardeşine yapacağın uslup ile e, senin dinine düşman kimselere yapacağın uslup arasındaki tabii ki fark olacaktır. Evet. Çünkü muhatapların çoğunluğu Kur'an'a yönelen ve boyun eğen kimselerdir. Maide suresini örnek olarak okuyabilirsiniz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. 2. Mekki surelerde çoğunlukla ayetler kısa, getirilen deliller güçlüdür. Çünkü muhatapların çoğunluğu inatçı ve ayrılıkçı kimselerdir. Bundan dolayı durumlarının gereğine uygun olarak onlara hitap edilmiştir. Örnek olarak Tur suresini okuyabilirsiniz. Evet. Medeni buyrukları gelince medeni, medeni ayetler çoğunlukla uzun ve herhangi bir delil getirilmeksizin serbest bir şekilde hükümler söz konusu edilmektedir. Çünkü muhatapların durumu bunu gerektirmektedir. Bunun için Bakara suresindeki, deyin borçtan ayetini okuyabilirsiniz. Evet deyin yani borçlanma ayetini okuyabilirsiniz. Bu da Bakara suresinin 282. ayetini gördüğünüz zaman biliyorsunuz Bakara suresi medeniidir icmaen. Ee, o yüzden dikkat edin. Ben yani icmaen dediğimde dikkat edin. Çünkü mesela bazıları vardır, ihtilaf vardır. Bazı surelerin Mekki medeni veya ayetlerin Mekki medeni olduğu ama e, icmaen dediğimizde bilin ki bu ittifak edilmiştir alimler arasında ve bakara onlardan birisidir. İcmaen nedir Bakara suresi? Medeni ayetlerdendir. Ve borç ayetine baktığınızda yumuşak üslubu görürsünüz. E, yumuşak hitabı net bir şekilde görürsünüz. Evet e, devam ediyoruz. Şimdi de konu bakımından Mekki ile medenilerin ayrılması. Evet. B konu bakımından 1. Mekki buyrukları çoğunlukla görülen tevhid ve doğru akideye dair açıklamalardır. Özellikle uluhiyet tevhidi ve öldükten sonra dirilişe iman ile alakalı hususlar dile getirilmiştir. Çünkü muhatapların çoğu bunu inkar, eden, inkar ediyorlardı. Evet. Şimdi şey İbn-i diyor ki Mekki buyruklarda çoğunlukla görülen. Bakın yine çoğunluğa vurgu yapıyoruz kardeşler. Çoğunlukla görülen neymiş Mekke ayetlerde? Tevhid ve doğru akideye dair açıklamalardır diyor. Evet. Biz baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Mekke ayetlerde daha çok görülen nedir? Tevhid ve doğru akideye dair açıklamalardır. Özellikle diyor Şeyh İbn-i Hüseyin, uluhiyetin tevhidi ve öldükten sonra dirilişe iman ile alakalı hususlar dile getirilmiştir. Çünkü mukatabın çoğu bunu inkar ediyordu. Evet. Bir insan neyi inkar ediyorsa asıl olarak ne? O. Onunla muhatap olur. O yüzden bakın buradan alimler neyi çıkarıyor? Davetçinin makama göre konuşması gerektiğini çıkarıyorlar, faydasını çıkarıyorlar. O yüzden mesela Mekki Medeni ayetlerine dikkat eden bir davetçi ona göre hitap kazanır. Değil mi? Muhaliflerle veya e, muvaffakat edenlerle nasıl konuşulacağına dair kendisine bir e, hitap dersi çıkarır. Evet. Medeni buyruklardaki konular nasılmış? Evet. Medeni buyruklarda çoğunlukla görülen ise ibadetlere ve muamelata dair geniş açıklamalardır. Çünkü muhatapların kalplerine tevhid ve sağlıklı akide iyiden iyiye yer bulunuyordu. Onların artık ibadetlerin ve muamelatın etraflı bir şekilde açıklanmasına ihtiyaçları vardı. Evet çünkü medeni buyruklarda çoğunlukla görülen, medeni buyruklarda çoğunlukla görülen ise ibadetlere ve muamelata dair geniş açıklamalardır. Evet bu maruftur. Çünkü artık tevhid oturmuş ve bunların ee, e, artık iman muhatap olduktan sonra kişi ne yapmak zorunda? Amel etmek zorunda ve dolayısıyla amelle alakalı hükümler girmiştir. Tabi bu hiçbir zaman işte Medine ayetlerde tevhid anlatılmıyor, akide anlatılmıyor demek değildir asla. Çünkü Kur'an'ın hepsinde akide ve tevhid var. Ancak işte müellifin de dediği gibi bu çoğunlukludur. Evet. 2. Kur'an'ın Medine'de inen bölümlerinde cihat, cihaz dair hükümler, münafıklar ve onların durumlarına dair geniş açıklamalar yer alır. Çünkü durum bunu gerektiriyordu. Zira Melki bu aksine Medine'de cihaz emri teşriği buyrulmuş ve münafıklık ortaya çıkmıştı. Evet. Bu açıktır. Evet. Münafıklık ortaya çıkmıştı. Çünkü neden İslam e, güçlenmişti. Şimdi kardeşler hemen şuradan e, şuna ben bir değineyim. Bakın kardeşler. Şimdi Şeyh İbni Huseymin bir başlık daha atıyor. Diyor ki, Mekki ve Medeni buyrukları bilmenin faydaları. Mekki ve Medeni buyrukları bilmenin faydaları. Ancak biz ona geçmeden önce, bakın biz dersin başında Mekki ve Medeni meselesine değindik. Hangi ayetler Mekki'dir, hangi ayetler Medeni'dir değil mi? Bunu İbni Huseymin'in tercihiyle beraber ele aldık. Ama biz şimdi bir yeni bir başlık atıyoruz kardeşler. Diyoruz ki bakın, Mekki ve Medeni meselesinde Selef'in menhecini yani Selef'in metodunu inceleme diye bir başlık atıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var aslında. Bakın biz her zaman derslerde söylüyoruz. Bizim asıl hedefimiz, derslerdeki asıl hedefimiz açalım ha. He, bizim derslerdeki asıl hedefimiz Selefi anlamaktır. En iyi şekilde anlamaktır. Yani Selefin akidesini kendi dünyamızda ne olduğunu bilip onun üzerinden ne yapmaktır. Hayatımızı gerek ameli gerek de davetle alakalı hayatımızı idame ettirmektir. Kasıt bu. Dolayısıyla bu bağlamdan yola çıkarak Selefi çok iyi tanımamız gerekir. Ve burada bazı ufak tefek işgal gibi görülen şeyler var. Gerek zamanı itibar alanlarda, gerekse mekanı itibar alanlarda. Ve daha birçok daha görüş var aslında da biz en iki, en meşhur iki görüşü saydık. Daha birçok görüş var. Ama biz en meşhur iki görüşü saydık. Ama yine de bazı ufak tefek pürüz gibi görülen, işgal gibi görülen bazı hususlar var. Onlara değinmemiz lazım. Bakın şimdi kardeşler. Biz Mekki ve Medeni ayetleri belirttikleri zaman... Mekki ve Medeni ayetleri belirttikleri zaman... Selef'e baktığımızda bu Mekki ve Medeni ayetleri iki yolla tabir ettiklerini görüyoruz. Bakın bu iki yolla tespit edildiğini görüyoruz. Bir bütün sureleri Mekki mi yoksa Medeni mi olduğunu zikredilen zikreden rivayetler var. Bir bu şekilde Selef'in Mekki ve Medenileri ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani bakıyoruz Selef'te bazı rivayetler gelmiş. Kur'an'ın bütün surelerini bir iki tanesi hariç bunlar medenidir, bunlar Mekki'dir diye senetle gelmiş bize. Bir bu şekilde var. Bir bu yolla Seleften Mekki medeni yaklaşımını görüyoruz. Bir de ayrı ayrı rivayetlerde işte bazı ayetlerden bahsediyorlar. Bu Mekki, bu da medeni diye. Bakın iki yolu anladık mı? Bir ile ikinci yol arasında ince bir fark var. İnce derken yani küçük bir fark var. Birinci yol, bütün sureleri ele alan rivayet geliyor bize. Mesela bakıyoruz Beyhakiye, Bir tabi'in, bir sahabe mesela Tutuyor diyor ki Mekki ayetler diyor bütün hepsini sayıyor. 70-80 tane mesela sayıyor. Medeni ayetler de şunlardır diyor hepsini sayıyor. bir Bu şekilde gelenler var. Bir de işte mesela e, bir ayetin, iki ayetin, bir surenin böyle bir tane hadiste tek başına gelip yani dağınık dağınık şekilde gelmesi var. İşte mesela... E, Dedik ya mesela işte dinekum, bugün sizin dininizi kemaler dedim Mekke'de inmiştir mesela bu bir hadiste geçiyor işte tek ayetten bahsediyor. Bu şekilde iki yol var kardeşler ancak bakın kardeşler şöyle bir durum var ki her iki yola da biz baktığımızda yani birinci yola da ikinci yola da baktığımızda hicretten önce veya hicretten sonra diye zamanı söz konusu eden direkt bir nas yok elimizde. Şimdi biz hani İbn-i de baktığımızda ki zaten müteakirlerin çoğu e, isim koyarken bunu böyle tercih ediyorlar. Hicretten öncekiler Mek Mekki'dir diyorlar. Hicretten sonrakiler Medenidir diyorlar. Ancak işte biz e, her iki yola da baktığımızda Selef'ten gelen her iki yola da baktığımızda hicretten önce veya hicretten sonra diye bir e, kural söyle, zikretmiyorlar. Nas olarak. Direkt bir nas olarak zikretmiyorlar. Yok. Hatta bakın Ee, ilginçtir bilakis bırakın zamana dair bir nas gelmesini bilakis biz bu konuda sahabelere baktığımızda selefe baktığımızda zamandan ziyade mekanın belirlenmesi gerektiğini vurguluyorlar zamandan ziyade mekanın belirlenmesi gerektiğini özellikle vurguluyorlar selefe baktığımızda mesela işte İbni Mesud radiyallahu anh diyor ki kendisinden başka örnek veriyorum bakın Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki hiçbir sure inmiş olmasın ki muhakkak ki nerede indiğini. Bakın mekanla alakalı konuşuyor, mekanı vurguluyor. Nerede indiğini bilirim diyor. Yine Allah'ın kitabında inen her bir ayetin kimin hakkında indiğini bilirim. Eğer Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen e, ve devenin kendisine ulaşacağı birini bilsem mutlaka ona giderdim diyor i̇bn Mesud radıyallahu Görüyor musunuz vurgu yeri neresi zaman mı? Mekan mı? Mekan. Bakın mesela e, yine e, Bukhari ve Müslim'deki rivayette Yahudilerden bazı kimseler diyorlar ki bu ayet bizim hakkımızda inseydi diyorlar o günü bayram ilan ederdik. Bayram edinirdik diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu diyor ki hangi ayet? Ömer radıyallahu diyor ki hangi ayet? Diyorlar ki bu Yahudiler Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum ayet diyorlar. Yavdılar. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an diyor ki inni la le a'lemu ayy mekanin unzilet unzilet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakifun bi arafe. Diyor ki bunun üzerine Ömer radıyallahu an ben bu ayetin nerede indiğini bakın nerede indiğini çok iyi biliyorum. Resulullah Arafat'ta vakfe yapıyorken inmiştir. Vakfedeyken inmiştir diyor. Bakın nerede indiğini diyor. Bakın burada da bu rivayette de ne var? Yine mekana vurgu var. Yine bakın ilk yola baktığımızda ilk yol neydi ilk yol? İşte ee, bütün ayetleri zikrediyorlar Mekke mi medeni mi diye. Oraya da baktığımızda kardeşler yine mekana vurgu yapıyorlar. Zamana değil. Yani diyorlar ki Mekke'de inen ayetler tak tak tak sayıyorlar. Medine'de inen ayetler hepsini sayıyorlar. Bakın yine neyi itibar alıyorlar? mekana. Yani selefe baktığımızda özellikle bakın vurguluyorum sahabe tabi'in ve tabi tabi'nin ilk dönemleri yani ortalarına kadar hep vurgu şeyde mekanda. Zamana vurgu daha çok tabi'nin ortalarından sonra e, mütahhirlere doğru böyle meşrulaşmaya başlıyor. Ancak bakın kardeşler he şunu da söyleyeyim bakın mesela Beyhaki'nin ikrimeden yine Hasan-ı Basri'den yaptığı rivayetler var Beyhaki'nin Bir iki sure hariç bütün surelerin nerede geçtiğini söylüyorlar. Bu rivayet mesela Beyhakide işte kimden geliyor Selef olarak? İşte Hasan-ı Basrı'dan İkrim Eden falan. Ne yapıyorlar? Bütün ayetleri sayıyorlar, sureleri sayıyorlar bir iki sure hariç. Ve hepsinin nerede Mekke-i mi olduğunu söylüyorlar. Ve Selef zaten tabinin sözünü itibar almıştır Mekke-i mi diye. Yani önem taşımaktadır baya. Çünkü bunlar sahabelerden Kur'an'ı öğrenmişlerdir, onların talebeleridir ee, vesaire. Ancak bakın buraya anladık değil mi? İlk dönemin ne yaptığı, neye vurgu yaptığı? Mekana vurgu yaptığını anladık. Ancak bakın işte asıl önemli nokta burası kardeşler. Bakın. Selefin zamanı değildi. De, mekanı vurgulaması. Selefin zamanı değildi. De, mekanı vurgulaması zamanı önemsemedikleri veya itibar almadıkları anlamına kesinlikle gelmez. Tamam? Yani müteahhirlerle mütekaddimler arasında kesinlikle hiçbir farklılık çelişki söz konusu değil. Tamam? O yüzden diyoruz ki bakın selefin zamanı değil de mekanı vurgulaması zamanı önemsemedikleri veya itibar almadıkları anlamına gelmez kesinlikle. İşte hicretten önce inen inenler Mekkidir. Hicretten sonra inenler ise Medeni ayetlerdir. Her ne kadar bunu açıkça belirtmeseler de içeriğini biliyor ve kabul ediyorlardı ilk dönem selefi. Bakın. Şunu söylüyorum. Dedi ki ya selefte vurgulanan mekandır. Ancak bakın selef her ne kadar mekanı vurgulamışsa da işte hicretten önce inenler Mekkidir, hicretten sonra inenler Medenidir diyen müteahhirlerin o sözünü kesinlikle inkar etmelerini bırakın. Bilakis tamamiyle bunu tam anlamıyla kabul ediyorlardı ve sadece Selef bunu zaman olarak dillendirmemişti. Çünkü zaten zaman maruf olan bir şey. Mesela bakın şöyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Dikkat edin. Bakın selefi tanıyor şimdi kardeşler. Şöyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti hicretten önce Mekke'de inmişti. Böyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Ebeden, doğru mu? Yani Mekke döneminde nasıl din kemale erecek ki? Bütün zaten ahkem ayetleri falan çoğu nerede inmiş ile Medine'de inmiş. O yüzden zaten şöyle bir şey tasavvur edilemez. Yani selef mekanı itibar aldı sözlerinde. Zamana değinmedi. Dolayısıyla zamanı itibar almıyor. Kesinlikle düşünülemez. Böyle bir şey kesinlikle olmaz ve müteahirlerle selefin müteahirleriyle mütekadilleri arasında fark var. Kesinlikle bu düşünülemez. Çünkü dediğim gibi zaten bugün mesela örneğin sizin dininizi kemale erdirdim ni zaten hiçbir selef İşte hicretten önce Mekke'de inmiştir. Zaten anlamaz ve zaten bu mümkün değil. Demek ki zaman bunların indinde açıkça maruf bilinen bir durum. Ve itibar alınan bir durumdu. O yüzden bakın mesela Ömer radıyallahu anh'ın bakın şimdi. Bu ayet Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Arafat'tayken inmişti. Sözü. Hicretten sonra olduğunu içerir mi içermez mi? Net bir şekilde içerir değil mi? Arafat'ta. Çünkü Neden? Biliyoruz ki Arafat ne zaman yapılmıştır? Veda haccı. Veda haccı hangi dönemde olmuştur? Hicretten sonra. Resulullah'ın hayatının son dönemlerinde. Anladık mı? Bakın İbni Mesut'un o sözüne de bakın Ömer'in de. Ne kadar açık ve nettir değil mi? O yüzden diyoruz ki bakın Ömer radıyallahu anh'ın işte bu ayet Nebisa Selemi Arafat'teyken inmiştir sözü hicretten sonra olduğunu içerir. Çünkü bilindiği üzere vedaatçı hicretten sonra olmuştu. Yani Resulullah'ın hayatının son döneminde olmuştu. O yüzden Ömer radıyallahu anh'ın işte bu ayet hicretten sonra inmiştir demeye ihtiyacı yoktu. İnmiştir demeye ihtiyacı yoktu. Bunu ihtiyaç görmemiştir. Çünkü zaten belli. Tamam mı kardeşler? Aynı şekilde işte diğer sahabe tabi'in ve tabi'i tabi'in çoğunluğun içinde durum bu şekildeydi. O yüzden dediğimiz gibi bakın bizim buradaki kastımız selefi tanımak, metodunu, menecini anlamaktır. O yüzden işin burasını vurguladım. Yani mütekadimlerle müteakir arasında fark olmadı. O yüzden bakın özellikle mekanı da zikrediyoruz ki yani biz neden özellikle selefin mekanı itibar aldığını söylüyoruz? Şundan dolayı tefsir talebesi kardeşler. Mekana çok iyi dikkat etmesi gerekir Yani ayetlerin indiği mekanları bilmesi gerekir Bunları bilerek işte kimin hakkında indiğini bilerek Hangi mekanda indiğini bilerek Ayetlere tefekkür etmesi gerekir Çünkü sele buna önem göstermiştir Ve anlamada ve ayetleri anlamada Büyük etkendir bunlar Ama bununla bile, birlikte bileceğiz ki Zaman da onların indiğinde me, e, mevcuttu. Çünkü bakın kardeşler siz şimdi Ayetlerin mekanda indiğini anlarsanız Ve bilirseniz Ayetlerin mekanda indiğini anlayıp bilirseniz O mekana uygun olarak ayetleri düşünürsünüz, tefekkür edersiniz değil mi? Nasları anlamaya çalışırsınız, doğru mu? O yüzden selef mekana çok önem göstermiştir, mekana vurgu yapmıştır. Çünkü hakikaten bakın şu, tabir sayısı şöyle diyebiliriz. Büyük bir cihetten, her cihetten değil, büyük bir cihetten mekanı anlamak zamanı anlamaktan daha önemlidir. Tamam O yüzden son olarak diyoruz ki bakın o yüzden... Bir kısmın e, o yüzden e, Diyoruz ki selefin Ayetlerin indiği mekanı Tabir etmeleri ise ile Bakın selefin birçoğunun Ayetlerin indiği mekanı Vurgulamaları ile İbnü i Huseymin de olmak üzere Ve çok daha öncelerine kadar Mütahillerin mekanı Vurgulaması e, zamanı vurgulaması arasında Hiçbir fark yoktur ve Bilakis ne diyoruz birbirini ne yapmaktadır İçermektedir tamamlamaktadır İç içedir bunlar tamam Bakın. Şimdi şuraya da dikkat edin. Biz dedik ya selef ayetlerin indiği mekanı söz ederlerdi dedik. Ve ne dedik? Dedik ki bu hiçbir zaman mekanı göz ardı ettik, e, zamanı göz ardı ettiklerini ve itibar almadıklarını göstermez. Bakın şimdi buraya çok dikkat edin bilakis hani dedik ya kesinlikle zamanı itibar almadıklarını göstermez ve bilakis zamanı çok önemsediklerini gösterir çünkü zaten zaman aslında mekanın o anlamda içine dahil olmaktadır ve biz bunu net bir şekilde selefin bazı tefsirlerinde uyguladıklarını görüyoruz yani zamanı itibar alarak bunu tefsirde bir kayda olarak kullanıp işkallerin içinden çıkmalarını bizzat seleften hatta sahabelerin ta talebelerinden uygulama olarak görüyoruz bunu Yani bakıyoruz ki biz bunlara, işte mekanı hep vurgulayan Selef'e bir bakıyoruz ki bazen hastalarda ne yapmış? Zama, zamanı itibar alarak ne yapmış? İşgallerin içerisinden çıkmış. Bu da gösteriyor ki Selef'in zaman mekanı vurgulaması hiçbir zaman zamanı göz ardı ettiğini göstermiyormuş. Yani bizim söylediklerimizi ne yapıyormuş? Destekliyormuş. Bakın örneğin Said İbn-i Mensur'un sünnenindeki rivayette kardeşler, Ebu Bişir diyor ki bakın, Ebu Bişir kime diyor? Said i̇bn Cubeyre. Said İbni Cubeyre biliyorsunuz sahabelerin en büyük, e, tabinlerinin en büyük alemlerindendi ve sahabelerin Kur'an talebesiydi. Diyor ki İbni e, Ebu Bişir, Said İbni Cubeyre diyor ki bakın sahabelerin diyor ki şunu diyor, şu ayeti soruyor diyor ki kafir olanlar bu ayet Rad 43 e, Rad suresi 43. ayettir. Ayet şu şekilde. Kafir olanlar sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin derler. De ki Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi yeter. Bakın ayet ne? Kafir olanlar sen resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin derler. Bu ayet hakkında diyor ki İbn Beşir bu ayet hakkında sordum. Bu ayet Abdullah İbn Selam hakkında mı inmiştir diye Said İbn Ubeyre sordum. Said ibn-i ne diyor biliyor musunuz kardeşler bu Abdullah ibn Selam biliyorsunuz Abdullah ibn Selam kimdi cahiliye döneminde Yahudiydi hatta alimlerindendi yani bilginlerindendi doğru mu sonra ne oldu hicretten sonra ne oldu Müslüman oldu hicretten sonra biliyorsunuz Müslüman oldu ee, işte bunu soruyor diyor ki kafir olanlar sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin bu ayet Abdullah ibn Selam hakkında mı Abdullah ibn Selam hakkında olduğu söyleniyor diyor Said ibn-i diyor ki olur mu Bu sure Mekki'dir diyor. Bakın. Mekki'dir derken zamanı mı itibar alıyor, mekanı mı itibar alıyor? Zamanı itibar alıyor. Neden? Yani bu ayet Mekki'dir diyor. Yani çünkü Abdullah İbni Selam nerede kafirdi? Hicretten önce. Ya Bakın oraya dikkat edin. Hicretten önce kafirdi. O yüzden diyor ki bu diyor sure Mekki'dir. Dolayısıyla hicretten önce Ee, bu ayet diyor ki ne diyor? Bu ayet diyor e, Mekki'dir. Yani hicretten önce e, yani, Said, yani Abla İbn-i Selam hicretten sonra ne olmuştur? Müslüman olmuştur. Hicretten önce kafirdi. Yani bu ayet Mekki olduğu için hicretten öncesini kapsar. Tamam. Yani e, evet. Evet. Yani evet burada Abdullah İbni Selam diyor ki Olur mu diyor bu sure ne diyor? Mekkidir diyor. Anladık mı? Mekkidir diyor. Burada yani ne itibar alıyor? Burada zamanı ne yapıyor Kardeşler? İtibar alıyor. Bakın o yüzden burada tefsir Kaidesini tabir sahilse ne yapıyor? Zamansal. E, Mekke ve medeninin Zamansal boyutunu ele alarak ne yapıyor? Tatbik ediyor. Anladık mı kardeşler? Zahiren mekan gibi yüzüse Evet. Evet. İşte burada kastımız dediğimiz gibi kardeşler Selefi tanımak en iyi şekilde anlamak. O yüzden bu ıslaha e, çok takılmanın gereği yok. Yani hangi ıslaha? İşte medeni ayetler Mekke'de e, hicretten önce inenlerdir. Değil mi? Medeni ayetler, e, işte Mekke ayetler hicretten önce inenlerdir. Medeni ayetler hicretten sonra inenlerdir. E, veya diğer alimlerin dediği gibi işte bu ayetler, e, Mekke ayetler Mekke'de inenlerdir. Medine ayetlerde, Medine'de inenlerdir. Bunları çok fazla bunlara takılmaya gerek yok. Tamam Bunlara çok e, fazla takılmaya gerek yok. Mesela işte Nebi Saselem Mekke döneminde mesela e, nereye çıkmıştır? Sadece Taif'e çıkmıştır. Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor Nebi Saselem'in. Tamam Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor. Şimdi bakın dikkat edin buraya. Nebi Saselem'in diyoruz ki Taif'ten Mekke döneminde Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor. Peygamberlik döneminde. E, Taif'te de ayet indirildiği bilinmiyor kendisine. Doğru mu? Taif'te de ayet indirildiği bilinmiyor. O zaman biz şimdi mekanı itibar alırsak Taif'e e, Taif e ne diyeceğiz? Zamanı e, evet Taif'e ne diyeceğiz? Problem değil mi? Ama mekanı itibar alırsak biz şey zamanı itibar alırsak Problem yok ama bir de bakıyoruz Selef mekana vurgu yapmış hep. O yüzden diyoruz ki çok incelemeye gerek yok bu anlamda. Yani önemli olan meseleyi genel olarak fıkh etmek. Tamam? Ee, fıkhını anlamamızdır. Konunun fıkhını anlamamız önemlidir. Ne sadece zamanı alıp mekanı önemsemezlik yapacağız ne de tam tersi. İkisinin de iç içe olduğunu çok önem taşıdığını bileceğiz. Önemli olan budur. Tamam? Hemen şurayı da söyleyelim. Mesela bazıları Ne bakıyoruz bazı alimlere? O yüzden hani lafızlara takılmak, yani bu anlamda ısılığa takılmak problem oluyor. O yüzden bak bakın bazı ayetlere, bazı alimlere baktığımızda Mekke ayetler hangileridir, Medine ayetler hangileridir ortaya koymak istediklerinde demişlerdir ki Ya eyyühellezine amenu medenidir. Yani ey iman edenler şeklinde gelen ayetler medenidir demişlerdir. Çünkü neden? İman edenler sözü iman edenleri kapsar. Bu da Medine dönemi, de, dönemi için olur diyorlar. Tamam Ya eyyühen nasu ey insanlar sözüyle gelen ayetler de hitaplar da Mekki ayetlerdir diyorlar. Ancak bu, da, bu davut da bu kural da e, çok sağlıklı değil. Neden? Çünkü biz eğer dersek ki ey iman edenler ayeti medenidir, ey insanlar ayetleri de Mekki'dir desek yani kaç tane elimizde ey insanlar ve kaç tane elimizde ey iman edenler ayeti var ki? kaç tanesini ayır edebileceğiz böyle değil mi? Çok az sayıda. Dolayısıyla bu problem. Birinci problem bu. 2. problem de şu. Hani diyorlar ya, "Ey iman edenler sözü kime aâstır? Medeni ayetlere aâstır." "Ey insanlar sözü de Mekki ayetlere aâstır." Halbuki biz biliyoruz ki medeni ayetler içinde bile "Ey insanların, ey iman edenlerin dışında ey insanlar sözü de var." Halbuki ey insanlar bu alimlere göre eee bu alimlere göre Mekki miydi, Medeni miydi? Mekkiydi. Ama biz bakıyoruz ki medeni ayetler içinde de ey insanlar sözü var. Bak, bak bir ikinci problem daha. Anladık mı? Mesela icmaen dediğimiz gibi Bakara suresi nedir? Medeni. Mekki midir, medeni midir? Medenidir icmaen. Ama Bakara suresinde ne var? Ya eyyuhennâsü obudû rabbekumul lezî halakakum ve lezîne min kablikum. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bakın ya ey insanlar dedi. Medeni olduğu halde. Halbuki bu görüşe göre Mekki olması gerekir. Doğru mu? O yüzden bakın diyoruz ki Bunların hiç birisi tam bir davet anlamında kullanılmamıştır kardeşler. O yüzden zaten ey insanlar Mekki'dir, ey iman edenler de medenidir diyenler bile ihtiya ihtiyat etmişler ve çoğunlukla ifadesini kullanmışlardır. O yüzden dediğimiz gibi bunların hiçbirisine takılmıyoruz. Bakın mesela yine mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ya eyyüen nâ suttakû rabbekumul lezî halakakum min nefsin vahide. Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Ey insanlar mı dede? Ey iman edenlerim dedi. Ey insanlar dedi. Ey insanlar Mekki mi medeni mi bu alimlere göre? Mekki. Ama bu ayet Nisa suresinin birinci ayeti. Ve ey insanlar diye başlamıştır ve icma bu medeni bir ayettir. Çünkü. Ya gördük mü? O yüzden daha bir sürü